حديث بموسى العشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ديوركي إذا استعترت المرأة فخرجت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل, وكل عين رأتها زانية ديوركي عليه الصلاة والسلام bir kadın diyor, bir kadın. Koku sürünüp diyor. Belli erkekler veya hatta belli olmayan erkekler üzerinden gittiği zaman o kokuyu koklayan herkes ile ne yapmış olur? Zina etmiş olur. Ve o kadını gören göz de zaniyedir. Tabii ki burada onu gören göz zaniyedir derken eyleli zina değil biliyorsunuz zinanın, fiili zinan mukaddimeleri var. İlk önce mesela ney? Bakışlar. Sonra söz, sonra tokalaşma, sonra bulaşma, buluşma, tokalaşma ve derken karışma ve bu karışma esnasında, yani kadınların ve erkeklerin karışma esnasında veyahut da buluşma esnasında ne olur? Bu fiili zinaya bu tür şeyler sebep olur. Yani kadınların ve erkeklerin birbirleri arasında bulunmaları bu tür zinaya sebep oluyor. Dolayısıyla eğer Allah Resulü Aleyhisselatü bir kadının koku sürmesi ve o sürdüğü kokunun kokusu erkeklere gitmesi zina olarak sayıyorsa kadınların ve erkeklerin bir arada bulunup birbirleriyle şakalaşmaları, konuşmaları, hoşboş etmeleri, güzel, cili sözler sarf etmeli. tabii ki bu tür fiili zinaya sebep olmak çok olmak çok daha nedir? Çok daha evladır. Onun için İslam İslam harama götürecek bütün sebepleri ne yapmıştır? Onları engel olarak koymuş. Ey be dedikleri Ey harama vesile olacak hep bütün kapıları ne yapıyor? Kapatıyorlar. Hatta o kapı mübah bile olsa örneğin nasıl mübah bile olsa Örneğin bir kadın Kur'an öğrenmek istiyor. Kur'an öğrenmek mübahtır öyle değil midir? İlim öğrenmek de, hadis öğrenmek, akide öğrenmek bütün bunlar mübahtır. Daha doğrusu farz olan, kadın ve erkek için farz olan ilim farzayindir. Yani mübahlığın üstünde. Eğer bu mübah olan şey veyahut da bu ayn olan ilim öğrenmek için bir erkek bir kadını öğretemezse Farz olan dikkat et ki bugün eğitim ve öğretim yerlerinde görülen her ilim fazayın değildir. Öyle değil mi? Ve Yahutta kadınların ve erkeklerin ve özellikle akrabaların çünkü genelde Müslümanlar akrabayız deme babundan kapısından genelde karışık oturuyorlar. Eğer burada Ali, Saad ve Selam Kur'an'ın Sünneti öğrenmek için bir arada bulundurmamış ve kadınlara ayrı bir gün tayin etmişse bu gibi hallerde kesinlikle kadınların ve erkeklerin bir arada olmalarını yapmıyor İslam müsaade etmiyor.